Genç Yaşam Merhaba değerli dinleyenler, bugün 20 Kasım 2025, Perşembe. Gençlere dair konuları ele aldığımız, gençlerin sesi olduğumuz TRTGAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınlanan Genç Yaşam programı başlıyor. Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerin her zaman yanındayız. Güzel bir gün dileklerimizle birlikte hemen ekibimizi tanıtıp ardından bugünkü programımızda yer alacak konu ve konuklarımızı paylaşacağız. Genç yaşamı sizin için Doğan Ak Yıldız hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Uğur Ekmekçi ve Burak Özdemir. Ve ben spikeriniz. Gençliğin bitmek bilmeyen umutları, taze evesleri ve delikanlının coşkusuyla karşılıyoruz sizleri. Ben de Ahmet Oğuz Gözel. Sevgili dinleyenler, programımız içerisindeki konulara ilişkin soru, görüş ve önerilerinizi iletişim adres ve numaralarımızdan bize ulaştırabileceksiniz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımız Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazıp genç yaşam paylaşımlarımıza ulaşabilir ya da X arama motorunda küçük harflerle et Diyarbakır Radyo yazıp iletilerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise GAP Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 Şimdi izin dinleyeceğiz. Yağmur, sizlerle.